Büyük hat levhaları ana mekanın duvarlarında asılı olan büyük yuvarlak hat levhaları, Sultan Abdülmecit, 1839 ile 1861 arasında, döneminde 1847 ile 1849 arasında yıllar arasında yapılan onarımlar sırasında döneminden ünlü hat hatlarından asker Mustafa İzzet Efendi tarafından yazılmıştır. 7-5 metre Çapındaki yuvarlak hat levhaları, Kenevir'den yapılmış yeşil zemin üzerine altın yıldız ile yazılmıştır. Allah, C. C. Hz. Muhammed, S. A. 4 Halife, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali ile Hz. Muhammed'in torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin isimlerinin yazılı olduğu levhalar. 8 adettir. Levhalarına ahşap askıları hafif ve dayanıklı olması nedeniyle ıhlamur ağacından yapılmıştır. Nokta bu hat levhalarının İslam dünyasının en büyük hat levhalarından olduğu bilinmektedir. Mihrap kısmında bulunan hat levhaları Ayasofya'da, mihrabın sağ duvarında Osmanlı sultanlarına ait hat levhaları bulunmaktadır. Bunlardan üstten alta doğru birinci hat levhası Sultan II. Mahmut. 1808 ile 1839 arasında 2. hat levhası, Sultan 2. Mahmut, 1808 ile 1839 arasında 3. hat levhası, Sultan 3. Ahmet, 1703 ile 1730 arasında 4. hat levhası, Sultan 2. Mustafa, 1695 ile 1703 arasında 5. hat levhası, Sultan 2. Mustafa, 1695 ile 1703 arasında tarafından yazılmıştır. Mihrabın sol duvarında ise dönemin ünlü hattatları tarafından yazılmış levhalar bulunmaktadır. Bunlardan soldaki hat levhası Hattat Mehmet Sadisari 1797, sağdaki hat levhası Şeyhülislam Hattat Yüddin Efendi tarafından yazılmıştır.